Çok uzaklardan Avustralya'dan sizlere sevgi ve e, hasret dolu selamlarımı sunarım. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Ramazan geliyor, Ramazanınız mübarek olsun. Allah bu 11 ayın sultanını cümle ümmeti Muhammed e, Alemi İslam için hayırlı etsin. E, bu güzel ayın bereketinden istifade etmeyi cümle Müslüman kardeşlerimize nasip eylesin, mutlu ve hayırlı ve uğurlu bir Ramazan olsun. Ramazan, İslam alemi için, Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Allahü Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde emrediyor bize Ramazan orucunu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullarım diyerek,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 nasıl paralar harcıyor nefsi için keyfi için yani zevki sefası için yapıyor bunları ama nefsin bu arzuları yani hevayi nef dediğimiz nefsin bu bitmez tükenmez efendim tassız tuzsuz zararlı muzır ısrarlı arzuları insanları çeşitli günahlara da sürüklüyor haramlara sürüklüyor hırsızlık yaptırıyor efendim başkalarını kandırtıyor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 ...ve büyük mükafat. allah Teala Hazretleri... ...orucun mükafatını... ...başka ibadetlerle... ...tarif edilmeyecek şekilde... ...kıyaslanmayacak şekilde... ...bir gayri hisap veriyor. اِنَّمَا يُوَفَّ sabiruna اَجْرَهُمْ ...bir gayri hisap. Sabredenlere Allah ecrini... ...ancak onlara çok çok... ...hesaba gelmez şekilde bir gayri hisap veriyor. Bu nedendir? Çünkü sabrın dereceleri vardır... Ne kadar çok sabrediyorsa o kadar büyük mükafat verecek. Oruçta da tabii insan hele yaz günlerinde epeyce susar, epeyce acıkır, Efendim adetlerini, itiyatlarını bıraktığı için epeyce sabır e, durumu oluyor ama bunun büyük faydaları oluyor. Onun için bu oruç ibadetinin hikmetleri üzerine saatlerce konuşsak yeridir. Bu güzel orucu Allah bize farz kıldığı için Allah'a hamdü olsun bize Ramazan orucunu nasip ettiği için dinimiz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 O teravih kılınır ve sahura kalkılır. Neveytü en ehsume lillahi teala niyete ramadan diye ramazan niyetine oruçlanmaya niyetledim ya Rabbi diyerek imsak vaktinden itibaren efendim imsak kesildikten sonra efendim yemek, içmek ve diğer şeylerini pürenler. Akşama kadar bekler Allah rızası için. Orucunu tamamlar sonra iftar eder akşam ezanından sonra. Tabi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 Bunu Kur'an-ı Kerim emrediyor. Tasavvufi bir çalışma bu. Kur'an-ı Kerim e, buyuruyor ki: "Ya ey öleciniz, gün Allah Hazrikiren kesfira ve sebhihu bükreten ve asıyla, ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin. Sabah akşam tesbih ileyin. Demek ki Müslüman, aşık, sadık bir kul olacak, Gözyaşlı bir derviş olacak. Allah'ı hatırından çıkarmayacak, dilinden düşürmeyecek, severek aşık bir kul olarak.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 Kimse anlamayacak bir şekilde kalbinden Allah Allah diyecek bir ileri derviş durumuna gelirse o zaman 4.900.000'dir bir Allah demenin karşılığı. Onun için gönlünüzden dilinizden Allah'ı çok zikredin. Yunus'un ilahileri çok hoşuma gidiyor. Bir ilahisi var o, o da çok hoşuma giden bir ilahi diyor ki Yunus sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz hakkı zikresin dilin.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 Müslüman kardeşlerinize yardım elini uzatın, zekat verin, onları mutlu edecek efendim bağışlarda bulunun. E, beldenizin dışındaki alemi, İslam'daki dünyanın her yerinde çeşitli perişan Müslümanlar var. Aç, sefil. Onlara emin yollarla, emin bir şekilde zekatlarınızı göndererek hayırlar yapmaya gayret edin. Bu da efendim çok büyük sevaplar kazanmanıza sebep olacaktır. Allahu Teala Hazretleri bu güzel ayın, bu bereket dolu, sevap dolu ayın hayırından, bereketinden, sevabından, ilahi ikramlarından cümlenizi azami derecede istifade edenlerden eylesin ve nice nice müstakbel yıllarda mutlu Ramazanlara sıhhat ve afiyetle sevdiklerinizle beraber etrafınızda sevdiğiniz kimseleri de görerek mutluluk içinde nice nice Ramazanlara Allahü Teala Hazretleri sizlere ulaştırsın mutlu günlere, aylara ulaştırsın ve hakiki bayramlara ulaştırsın. Asıl en büyük bayram olan ahirette cennete girmek, Allahu Teala Hazretlerinin rızasına ermek sonucuna da cümlenizi erdirsin. Yani dünyada ve ahirette bahtiyar olun. Allahu Teala Hazretlerinin rıdvan-ı ekberine nail olup, Firdevsi i alasında Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretlerine komşu olmanızı çok uzaklardan sevgilerle sizler için temenni ve niyaz ediyorum. Allah-u Teala Hazretleri dualarımızı kabul eylesin. iki canda azim ve bahtiyar olun. Şen ve esen olarak yaşayın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.